Merhaba, su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su hakkında bu hafta pek çok haftalarda konuştuğumuz gibi kuraklıktan biraz bahsedeceğiz. Ama en fazla da kuraklığın nasıl etkilerde bulunduğunu, Türkiye'nin doğal gölleri üzerinde... ...hatta korunmakta olan gölleri üzerinde nasıl etkilerde bulunduğunu anlatmak üzere bir örnek olaydan yola çıkacağız. Seyfe Gölü'nden bahsedeceğiz. Ee, geçtiğimiz günlerde Seyfe Gölü ile ilgili çok olumsuz haberler medyaya yansıdı. Ee, neredeyse tamamen kurumuş durumda. Zaten büyük bir e, kısmı e, uzun süredir bu şekilde Seyfe Gölü'nün hem e, çok fazla e, tarım için su çekiliyor. Aynı zamanda bir, e, bir zamanlar drenaj kanalları yapılmış oralardan su çekilmiş oluyor. Yani Seyfe Gölü'nün suyu gittikçe azalıyor ve bazı yerlerde artık neredeyse hiç kalmamış tuzlarla kaplı bir vaziyette. Seyfe Gölü e, şu anda bu durumda evet. Bununla ilgili konuşmak üzere e, bir konuğumuz olacak Ömer Çetiner, Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı kendisi ee, Bağlanabilecek miyiz Seyfe Bey? Hı -hı. Seyfe Bey, e, pardon Ömer Çetiner nasılsınız? Merhabalar Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. siz de Biz de iyiyiz hoş geldiniz Ömer Bey Teşekkür ediyorum Evet Ömer Bey e, şimdi e, öncelikle şundan bir bahsedelim bu Seyfe Gölü neden bu kadar önemli bir göl? Ramsar alanı içerisinde nedir özellikleri? Ondan sonra da hani gölü tehdit eden unsurlardan bahsederiz. Tabii. Hı hı. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Türkiye'de yaklaşık 500 adet sulak alanı var. Evet. Bunlardan 115 tanesi Uluslararası önleme sahip Seyfe bunun içerisinde. 13 tanesi Ramsar sözleşmesine girmiş. Kreteliğine uyan, uyan, şey, uyan şekilde Seyfe Gölü bunun içerisinde. Üç ve üzeri koruma sınıfına sahip dört yeri var Seyfe Gölü bunun içerisinde. Hı hı. Yani e, maalesef fazla bilinmemekle beraber bu kadar değerli bir sulak alanımız. Hı hı. Aynı zamanda da e, kuşların e, göç merkezi değil mi? Yani göç e, ettikleri zaman durduğu bir merkez. Tabii tabii. Evet. Yani şöyle söyleyeyim insanların bir yerden bir yere konaklarken e, durma ihtiyacı Hı hı. Dinlerine artı e, gıda ihtiyacı e, karşılmak zorundalar. Kuşlarda da aynı şekilde. seyfe Gölümüz de e, bilhassa e, flamingoların e, zaten rapsa sözleşmesine girme sebebi hı. aynı anda en çok flamingo bulunduran yer olması dolayı oluyor. Çünkü gölümüzün e, en derin yeri bir buçuk metre dolu zaman. derin bir göl değil yani. Değil, sığ bir göl. 10.700 hektar bir alana sahip göl alanı. Yaklaşık 5 bin hektar ana göl alanı var. Yani Hı -hı. su alanı var. Tabi etraflar kuşların barınması için, yuva yapması için veya düşmanlarından değil, uzak durması için Hı -hı. önemli yerler. Zaten filanmı göller yüzmeyi seven hayvanlar değil. Evet. Hem kıyıdan uzak duracaklar hem boylarını su geçmeyecek altı besinlerine alabilecekler. Bu anlamda e, Filanlı Göler için bilhassa olmazsa olmaz bir sulak alanımız. Çok evdeşli evet. ev bir alan yani kuşlar evet. için. Hı hı. Zaten Kuş Cenneti olarak da anılıyor bir ismi de öyle. Tabii. Seyfe tabii. Kuş Cenneti olarak da alınıyor. Arın Seyfe Kuş Cenneti olarak geçiyor. Hı hı. Hı. E, zaten şöyle söyleyeyim ben bu kadar e, ilgi duymam sebeplerim tanesi de ben o köyde doğdum büyüdüm. Hı hı. E, eski güzellikleri biliyorum. E, kuş seslerinde uyanırdık. Zaman zaman e, kuşlar kalktığı zaman e, sanki güneş tutulması gibi gölge yapabilirlerdi ortama. Yani o kadar çok kuşumuz vardı. Ha, evet. e, bir de gözümüzün dediğim gibi sı olması sebebiyle e, çok rahat doğa şartlarına etkilenebiliyor. Evet. Örnek özetlersek bir damla su koyuyorsunuz doluyor. Bir damla su alıyorsunuz boşalıyor. <gülüyor> Siz bu yıllar içerisinde bu kuşların popülasyondaki azalmayı e, gözlemleyebiliyorsunuz değil mi Ömer Bey? Yani başta e, söylediniz ya çocukluğumda kuş seslerine. O köyden olmam sebebiyle e, en az haftada bir defa köydeyim. Yani çok acil bir ihtiyacım yoksa. E, çünkü orada olmaktan mutlu oluyorum. E, gölü gözlemekten mutluluk duyuyorum. E, şu an e, yaklaşık e, 30 civarında hala kuşlarımız mevcut. Hı. Şimdi gölün şöyle bir özelliği var. Yani 10.700 hektör Hı hı. E, tabii bir nokta baktığınız zaman göl kurumuş gibi gözüküyor. Bir taraftan baktığınız zaman göl hala dolu gibi gözüküyor. Evet. Hatta geçtiğimiz günlerde e, oran bayağı düşmüştü, %30 civarına düşmüştü. İki gün bir yağış oldu, sanki göl tekrar %70-80 dolu gibi gözüküyor. Evet. Yani, yani Bu da e, şeyin, gölün çok sığ olmasından kaynaklanan bir olay. E, tabii normalde e, bundan 6 yıl öncesine kadar göl tamamen kurumuştu. Hı -hı. Hı -hı. Evet. zaten dernek kurma amacımız da bu şekildeydi gölü tekrar hayatı kazandırmak ekip güzelliklerini sağlamak için biz derneğimizi istesem biraz da ondan bahsedeyim evet, 2006 Hı -hı. yılında kurduk derneğimizi amacımız seyfe Gölü'nün ekolojik yapısını korumak doğa Hı -hı. turizmine kazandırmak ve tanıtım yapmak amaçlıydı evet. hedefimiz de yöre halkının mutluluğu ve çalışmalara katkıdan sağlamak göldeki ideal su seviyesine korumak. Seyfe Gölü kuş yönetimi bilinir ve tercih edilir hale getirilmek. Hı. Çünkü bu kadar değerlendireceklerini saydık. Ee, bu kadar ilk dörtte olan Türkiye'de ilk dörtte olan sulak alanların bir tanesi maalesef yeterince bilinmiyor. Evet. Tabii yeterinde bilinmediydi, de, yeterince de koruma hala, e, korunma yapılmıyor. Hı hı. Aslında Ömer Bey yıllardan beri eee Seyfe Gölü hakkında projeler yapılmış. Yani evet. bin, e, bunlar korumak amaçlı Diyemiyoruz. Sonuçları itibaren dönüp bakıldığında pek koruma işlevini hayata geçirmemiş. Ama 1970'lerden itibaren bu göllen ilgili muhtelif çalışmalar var. İşte sizin de söylediğiniz gibi 94 yılında Ramsar Sözleşmesi'ne alınmış. 2008 yılında yatırım programına dahil edilmiş. 2010 yılında başka bir programa dahil edilmiş. Ve 1970'lerden itibaren de bu gölün, e, Direnaj kanalları ile suyunun akıtılması, taşkınların önlenmesi için gibi bir sürü bir şey yapılmış Belki birazdan daha detaylı konuşuruz ama e, Yani gölün e, korunması doğrultusunda adılan, atılan adımların e, aslında çok da işe yaramadığını görüyoruz herhalde değil mi? Siz herhalde derneğinizi bu yanlış adımlara karşı oluşturdunuz <gülüyor> Doğa biliyorsunuz insan bir hastalandığımız zaman hastalandığımız hakkında varmıyoruz ama iyileşmemiz uzun süre sürüyor. Şu an doğada aynı şekilde. Yok olan bir yer kolay kolay tekrar eski haline gelmiyor. Hı -hı. Tabii bunun için de yapılması gereken hızlı adımlar var. Bu arada şundan bir betimle geçemeyeceğim. Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vesele Uroğlu'nun Seyfi Gölü ayrı bir yeri var. Biliyorsunuz siyasiler genelde o yöreye gittikleri zaman oradan bahsedilir. Yani yalnız bakanımız İstanbul'daki ve İstanbul Uluslararası'ndaki bazı toplantıda Seyfi Gülünü zikretti. Bu da gündemde olduğunu, unutmadığını gösteren bir işaret. Bu bizi mutlu ediyor. Hatta 3-4 defa da bile bir görüşmelerimiz oldu. O hmm. konuda çalışmalar var. Fakat birdenbire dediğim gibi bunlar olmuyor. En büyük faktör de şu an, Türkiye'nin veya dünyanın kuraklık dediğimiz bir olay var. Hı -hı. Kuraklık Hı -hı. olayı aynı şekilde Seyfe Gölü'nde etkiliyor. da önemli olan e, yöre da mağdur etmeden e, oradaki güzelliklerin e, devam etini sağlamamız gerekiyor. Hı -hı. E, bunun için yapacak çalışmalarımız var. E, mesela ben bazı önerilerim oldu. E, bu konuda çalışmalar yapılıyor. Şu an e, yörede e, tarımsal amaçlı bir proje uygulanıyor. Çatak projesi, projesi dediğimiz. Hı -hı. Ama o da şöyle bir geniş bir alanda kullanıyoruz su tüketimi azaltan için ama şu an Hı. o tek alan olarak veriliyor. Şeylerin olduğu yerde sulu tarım yapıldığı da fazla rağbet görmüyorum. Onun şöyle bir önerimiz oldu. Dedi ki oradaki çatak projesini birkaç bölgeye bölelim. Daha Hı. çok su kullanılan yerde ki destek oranını artıralım. Diğer tarafta suklamayla da normal kaltın şeklinde onunla ilgili çalışma var. Hatta o şekilde olursa e, tabii yöre halkında şu an yok saymamız e, doğru değil. Yani evet. İnsanların hı hı. bir geçimi var, yaşamı var. E, yalnız şöyle bir şey daha var o memnun olacağımız bir olay. Eskiden e, yöre halkı kuş mu ben hı. mi diyordu. Hı. Fakat göl kuruduğu zaman e, oradaki zararları gördü. Çünkü daha önceden o köyden biri olduğu için çok rahat konuşabilirim. Bizim o bölgede kuraklık olmuyordu. Bizim o bölgede ürünleri don e, olay olmadığı için dondan zarar görmüyordu. Fakat göl kuruyunca bunları görmeye başladık. Üstelik bir de onun üzerine e, gölümüz tuzlu olduğu için e, tuz bulutu diyorum, tuz rüzgarı e, ekili adamlara gidip evet. orada çuraklaşmaya sebep oluyor. Evet. Yani şu an yöre halkımız e, Seyfe'nin e, gölünün, Seyfe Gölü'nün önemini anlamış e, durumda. Hı -hı. Kendi çabalarının her türlü fedakarlı da hazırlar. Hı -hı. Yeter ki biz yeterince ilgiyi gösterip onlara faydalı olalım. Hı -hı. İkinci bir özellik yöreden hiçbir suyu alınıyor. Biz bunun yerden temin edilmesini arz ediyoruz. O çalışmalar var. Ayrıca yine derin kuyu pompaları var. Buradan alınan sular şu an genellikle daha önce vahşi sulamaydı. Ondan fıskiye sistemine geçildi bir adım atıldı. Fakat bizim önerimiz istiyoruz ki o da damlama sistemine geçilsin. Hı -hı. Tabii. Hem daha su e, tüketilecek hem daha bir, e, verimli, bir, şey, e, bir tarım yapılacak. Ama bunu tabii insanlar kabul ettiğiniz kolay olmuyor. Bu konuda e, teşvik verilmeli diyoruz, e, hive verilmeli. Gerekirse zorlanmalı. Çünkü Hı -hı. biz bazen e, bazı şeyleri çok kabul edemiyoruz ve anlayamıyoruz. E, Hı -hı. Bu konuda bir e, isteğimiz var. Evet. E, ayrıca oradaki e, bazı derin kuyu e, sulama amaçlı açılan kuyular var Usat, Usatı alınmış Tabi usatı alınmış bir insana e, haklarını elinden alamıyorsunuz Ama maalesef şöyle bir şey yaşanabiliyor e, Diğer çiftçilere yasakken o insan o diğer çiftçilerin tarlasını kiralayıp Aynı hmm. alanı sulayabiliyor Aa, evet, Bunun için de evet. verilen suyun e, ölçülerek verilmesini e, talep ettik Bu konuda da yine çalışmalar var çünkü evet. insanlar ne kadar su, tü, e, su ihtiyacı varsa veya ne kadar suya ihtiyaç ediliyorsa o kadar kullanması lazım. Tabii tabii. E, biz bunu ölçerek bir vermezsek tabii onun e, evet. öneminde alamıyoruz. Evet, Ömer Bey e, bir şarkı ile ara vermek istiyoruz şimdi. Siz kuşlardan bahsetmiştiniz, oradan biz de e, Neşet Ertaş'tan bir e, türkü dinleyeceğiz. Neden garip garip ötersin, bülbül? Memnun oldum. da programdan bize, sonra zaten SPM, şey. Eee gayri bir değeri. Evet, evet. Şarkıdan sonra zaten sohbetimize devam edeceğiz. Tabii, elbette. Evet, su hakkında bu hafta Seyfe Gölü'nden bahsediyoruz. Seyfe Gölü neredeyse tamamen kurudu ve konuğumuz var e, oradan, oranın yerlisi Ömer Çetiner, Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı. Seyfe Bey, e, Seyfe Bey. Bey diyorum size ısrarlı, kusura bakmayın. <gülüyor> Ömer Bey, e, şimdi bu şeylerden bahsettiniz, e, yeraltı kuyularından ama şeyden çok bahsetmedik. Yani direniş kanalları açılmış 1970'lerden itibaren. Çünkü gölün şöyle bir özelliği var. Yağmur yağdığı zaman, yağış olduğu zaman derine bir sızma olmuyor. O nedenle de hani göllenmeler oluyor, taşkınlar oluyor. Bunları önlemek amacıyla taşkın kanalları oluşturulmuş zamanında ve hala da işler vaziyette. Bunun ne gibi faydaları ve sakıncaları oldu? Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Yanlış şöyle söyleyeyim. Bazı konularda bizim yanlış alışkınlıklarla doğru bildiğimiz yanlışlar var. Evet. Buradaki kanal da bunun benzeri. Ee, kanalın açılış amacı başlangıçta göl kurutmak amaçtı ama son şekillerinde e, şekli göldeki su kod, e, kodunu yani su seviyesini e, dengede tutmak için. Çünkü yördeki e, tarım adayının e, su basıyordu çok olduğu zaman. Evet. Bunun dengede tutmak amaçlı Şu an e, kanaldan su gitmiyor. Hı. Gölümüzün şöyle bir özelliği var. Gölümüzün tabanı geçirgen değil. Evet. Yani belki yüzde yüz diyemeyiz ama. Daha da şöyle özetleyeyim. Tabandan su almıyor, tabandan evet. su vermiyor. Evet. Kapalı hamza yüzet, yani. Hı. Evet. Yüzelt suyla beslenen bir göleniz. Yani daha doğrusu kanalım e, hiç suçsuz mu? Değil. Ama asıl suçtur şu an kanal değil. Hı hı. Biz biliyorsunuz bir olaya teşhisi düzgün koymazsa e, belli noktaya varamayız. Hı hı. Evet. Şu an e, üstelik e, kanal göle bağlı değil. Hı. E, ama bazen yanlış şeyler aktarılıyor. E, Teşhisiniz doğru olmadığı zaman da e, neticeye varamayız. Şu an Kanal şöyle özetleyeyim. Gölü besleyen üç tane ana pınar var. Evet. Seyf Pınarı, mal Pınarı, Horla Pınarı. Kanal mal Pınarı'nın bağlı. Daha doğrusu su çok geldiği zaman oradaki kapak kapanıp mal tarafından gelen su bir ana edilecekti. Göldeki su değil yalnız dikkatinizi. Gelen su. suyu diyorsunuz. Evet. Gelen. Şu an o göl pınardan su gelmiyor ki. Kanal olsa ne olur? Hı. Olmasa ne olur? Yani bu derken çok mu masum değil ama e, önceliğimiz bana göre kanal değil. Evet. E, çünkü şu an Seyfi Pınarı'ndan çok minimum su giriyor. O yöreden içme suyu alınıyor. Evet. Yani gölü Orla besleyecek kaynaklardan su alınmış oluyor. E, e, Tabii. Orla yani. Pınarı'nda tam şeyin olduğu yerde derin kuyu pompaları var. Hatta o da küçük göletimiz var. Evet. Bazen evet. insana diyor ki taban suyu e, yüzey suyunu etkilemez. Ama ben orada birebir canlı örneğini gördüğüm için biliyorum. Hı -hı. Pompalar çalışmadan önce o gölette su var. Pompa çalıştığı ben gölette iki gün sonra su kalmıyor. Evet. Hı -hı. Yani buradaki kanal dediğimiz olay dediğim gibi anal bizim problemimiz değil. Evet. O beşinci altın sırada gelen bir problemimiz. Yani Peki. çok masum da değil ama biz yanlış Hı -hı. onları biliyoruz. Biliyorsunuz şimdi sulaklandarın şöyle bir özelliği daha var. Bölgedeki ülkedik sürecinin dengelenmesine katkı sağlıyor. Nem oranını yükseltiyor. Hı hı. Başta yağış ve sıcaklık olmak üzere iklime olumlu etki yapıyor. Evet. Yerel ve hayvan türlerinin yeryüzünün e, genetik rezervuarları oluyor yani bu tür yerler. Şimdi bunlar kuruduğu zaman, yok olduğu zaman şu an e, iki defadır göl tamamen kurudu diyorsunuz. Şu an Elbüs henüz tamamen kurmuş değil. Ona bir tekrar düzeltmek isteyeyim. Şu an hı. yaklaşık %30-40 civarında suyumuz mevcut. E, şu an bile Flamingoların seslerini, turnaların seslerini, ödekleri, angıtları, martıları ve bu da konuyu uzatmayayım. En azından şu an 25-30 tane kuşumuzu görebiliyoruz. Bilhassa turnalar göçmen kuşlardır. Onlar dahi şu an henüz buradalar. Hı. Bundan 2 yıl önce pelikanları ve çıklıkçı kuşlarını görmüştük. 15 yıl sonra gelmişlerdi. Hı. Onlar biraz daha konforuna, rahatça düşkün hayvanlar. Ortam güzel olursa geliyorlar. <gülüyor> Güzel. Yani e, değilse e, değermediği yere evet. e, gelmiyorlar. Şimdi bizim ben e, ise sen olarak birkaç e, çalışmamda bahsedeyim ben e, şöyle bir şey daha yapıyorum. Yedi yıldır e, kendi imkanlarımla e, foto e, fotoğraflar çekip sefergününe takvim yapıp dostlara gönderiyorum. E, hatta birkaç arkadaşım dünyada tek olduğunu söylüyor. Yani tek yörenin fotoğrafı, evet. tek kişinin çektiği fotoğraf ve tek kişinin sponsorluğunda çıkan ve yedinci yıla ulaşan bir takvim. Evet. Fotoğraf Tavanı Seyfi'ye ait. Ee, çok geniş yerlere gönderebiliyoruz. Bilhassa kış yere gelip belli dönemde üst sıra düzelt bürokratlar olsun. Yani, yani tanıtımını işler, yapıyorsunuz görünüyor. Evet. Onlar gelip Hı -hı. E, bazen yoruluyorum ama dostlar arayıp takvimimiz nerede kaldı diyorlar. Takvim gönderir misiniz demiyorlar. Hı. Takvimimiz nerede kaldı? Evet. Bu da <gülüyor> beni e, çok mutlu ediyor. Seyfi Gölü'nizin bir, birkaç özelliklerim bir tanıdığı şu, endemik bitkilere sahip olması. Evet. Ee, o da bunun içerisinde. Ondan bahsetmenizi isteyecektim ben de, evet. Ee, hatta Hı. şöyle söyleyeyim, e, şu an dünyada çekilen tek fotoğraf var. E, Seyfi Gölü civarında çektim. E, i̇smini ben koydum, Mevlana Çiçeği diye belki duymuşlardır veya dinleyicilerimiz duymuştur. E, şu an dünyada çekilen tek çekilen fotoğraf... ...o fotoğraf 2007 yılında çekmiştim yani fotoğrafı... Ee, ...sürekli farkında olmadan çekmişim. ...bilgisayar otamında fark ettim... ...semazenleri andırıyor... ...ondan dolayı da esim Mevlana çiçeği koydum... ...onun şöyle bir hikayesi var... ...2007 yılı e, UNESCO tarafında... ...Dünya Mevlana yılı andırmıştı... Evet. ...biliyorsunuz Mevlana'mızın sözü var... ...gel kim olursa ol kime yine gel diye... ...bu sütten dediğimiz ot... ...hayvanların yemediği, insanın istemediği bir ot... Evet. ...onda hmm. bu şeklin oluşması... ...ayrı bir anlam ifade ediyor... Yaklaşık altı yıldır, bir otu yani Evet, <gülüyor> e, istenmeyen bir ot diyelim. Altı yıldır e, belki binlerce kare fotoğraf çektim. E, değişik tarih, zaman, saat, gün, ayı. Bir daha aynı fotoğrafı yakalayamadım. Bunda evet, böyle mi? bir özelliği var. Peki, Peki evet. ömer bey, yani gölde bir e, Kurumadığını ifade etsek bile suyun azaldığı noktasında tabii, tabii. E, veriler var. E, şimdi tabii, kurulacak bunu... anlamı da gelmiyor. Yani belki tabii. bu e, şu an kurumadı sözünü. Evet, Temmuz, Ağustos, Eylül ayında maalesef kullanamayacağız. Evet, evet yaş zaman, oranlarındaki, oranlarındaki azalma nedeniyle bu böyle bir kader gölleri bekliyor görünen. O ki eğer iklim değişikliğine karşı hani, gerekli tedbirler alınmazsa. O zaman hem iklim değişikliği problemimiz var bunun yanı sıra bir havzadan yani gölden içme amaçlı ya da gölü besleyen sulardan içme amaçlı suyun çekilmesi ve tarımsal alanda suyun kullanılması mı asıl şu anda yağışın dışındaki ana problemimiz öyle mi? aynen öyle. Şimdi Hı. şöyle söyleyeyim. Bazen e, biz çerreciler yanlış anlaşılabilir. Ya bahçerecinin de değişik olabiliyor. Yani çereci demek her şeye karşı anlamında demek benim anlayışıma göre. Hatta zaman e, zaman biz bu da kullanırız. E, Beşiktaş taraftarının bir de çarşı grubu var. Hatta sloganlar çarşı her şeye karşı diye. Yani çereci olmak her şeye karşı olmak anlamına gelmiyor. Ve ne mi olan? Çevreye az zararlıca şekilde e, bunların yerine getirmesi. Mesela diyor, yarın, e, o da sulama olay olmasın. Ama insanlar yaşıyor. Önemli olan biz orada evet. ne yapacağız? E, suyu daha teknik olarak kullanacağız. Damlama sistemine geçecek daha az e, su sarfiyatı olacağız. Bu engelleyeceğiz gibi faktörler yapmamız lazım. Evet. Zaten e, yöre halkı da buna e, açık. Hı -hı. Yeter ki biz ona destek verelim. İkincisi o yöreden içme suları var. Hatta mesafe bayağı bir uzun. Ee, o da hem işletme kaybı var hem su kaybı var daha yakın bir yerden su alabilmek şansınız olursa Hı. daha az maliyete düşecek. Evet. Ama yani, bazen de o... şöyle şeyler yapmak gerekebiliyor Ömer Bey bu sizinden bizzat tartışmak açısından söylemiyorum ama e, bazı alanlar var ki işte Ramsar Sözleşmesi kapsamında alınmış bir sulak alandan bahsed e, ki Seyfe Gölü de öyle e, bazı bu alanların korunabilmesi açısından örneğin oranın da e, yerleşim bölgelerinin e, ...açılmamasından tutun da işte e, tarımsal faaliyetin yaygınlaştırılmamasına kadar. Tabii bunun tarihi var yani ta, e, öncesinden alınması gereken tedbirler var. Şimdi e, insan ve doğa çatışmasına yol açmayacak bir çözüm üretilmeye çalışılıyor. Ama e, bazı noktalarda da işte bu kimi zaman e, böyle mutlak korunması gereken alanlar e, insanların... E, Hayatları için çıkarları için kısmen de olsa feda edilebiliyor. Bu ikilemde kalmış durumda e, olabiliyor. İtirazlarda böyle e, algılanabilir diye düşünüyorum. Benim şöyle bir anlayışım var. diye başarılı edileceksek. Üçü sacaya diyorum. Göre halkı, ÇTK'lar artı devlet veya kanun diyelim. Hı hı. Üçünün ortak hı hı. olduğu noktada başarılı ediliyor. Evet, evet. Evet. Çünkü bazen göre halkı bazen aksine... Devletim devletin yaptığı işlere karşı çıkıyor mesela bir hesser konusu değişik konu ama e burada da eee ben bir geçimimi sağlayacağım Beni yok sayamazsınız. Evet çok doğru. Ee, ama şu bir gerçekliğimiz Ömer Bey. Bu gezegende her bir e, canlının yaşam hakkı var. Ve işte onlar olmadığı süre içerisinde insanlar da aslında yaşamlarını devam ettiremiyorlar. Evet. Biz sizinden daha uzun boylu sohbet etmek isterdik ama süremiz bitti. E, arkadaşlar uyarıyorlar Ömer Bey. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Evet çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler için Rica ederim çünkü bizi. ben son bir şey söyleyeyim. Su e, diyorsun dünyanın dörtte üçü vücudumuzun üçte 2'si yaşamımızın tak kendisi diyorum. Tabi su havadan sonra yaşamımızın en önemli unsur. Evet. Yani suyun önemini unutmamamız gerekiyor evet. diyorum. Ben evet. size teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. teşekkürler. Hoşçakalın. Evet, su hakkından evet. da bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere haftaya kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı